745 numaralı konu, Halit'in Şam valisi Ebu Ubeide'ye öğüt vermesi. Evet, Ebu Ubeyde, Şam'da valilik yaptığı sırada çiftçilerden bazılarını dövdü. Bunun üzerine o sırada orada bulunan Hazreti Halit bin Hakim kalkarak onu azarladı. Huzurdakiler, valiyi öfkelendirdin, dediler. Halitse ise şöyle cevap verdi: Gayem onu öfkelendirmek değildir. Ancak ben Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittim: Kıyamet gününde insanların en şiddetli azap görecek olanları, bu dünyada insanlara en şiddetli ve sert davrananlardır, ben onu bu tehlikeden kurtarmak için nasihatta bulundum.